49. ayet-i kerime olan şu ayetle son buluyordu. Estaizu billah. Tilke min enba il gaybi nuhiha ilek. İşte bunlar bizim sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Ma kunta ta'lemuha anta vela kavmuk min qabl hada. Bu anlattığımız kıssayı sen de senin kavmin de bundan önce bilmiyordunuz. Yani bu Kur'an-ı Kerim Allah'ın ilminin kudretinin ezel ve ebedi kuşatan kudret ve hakimiyetinin ifadesi, sözlü ifadesi olan ilahi bir kitaptır. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ve risaletini ispat eden, en büyük, en muazzam, en tartışılmaz, kıyamete kadar baki kalacak müstesna bir mucizesidir. Elhamdülillah. Bu kitabı taşımak kolay bir iş değildir. Bu kitabı taşımak üzere meydana atılanların bu kitabın gösterdiği şekilde sağlam bir duruşa ihtiyaçları vardır. Onun için hemen arkasında Cenabı Allah Peygamber Sallallahu Aleyhi ve şu emri veriyor. Fasbız Sabret. Bu kitabı tebliğ etmekte. Bu kitabın gereklerini hayatına ve iman edenlere tatbik etmekte. Karşına çıkacak her türlü engele rağmen ısrarcı ol. Bu kitabın senden istediği duruştan, senden istediği kararlılıktan en ufak bir taviz verme. Sabrın manası bu. Niçin sabretmek gerekiyor? Olaylar, günübirlik olaylar ve görülen olayların cereyan tarzı. Hangi istikamette olursa olsun, her şey Allah'ın takdir ettiği şekilde gerçekleşir ve meydana gelir. İşte Cenab-ı Allah bu konuda, İlahi bir kanunu bize haber veriyor. Nedir o kanun? İnnel aqibetelil mutteqin. Güzel akıbet, sonuç, netice takva sahiplerindir. Yani sabredenlerindir. Takva ve sabır aynı şeydir. Çünkü sabır Allah'ın istediği şekilde duruş sahibi olmaktır. Allah'ın emir ve hükümleri üzerinde ısrarla durmaktır. Onları yerine getirmekte tavizsiz olmaktır. Takva da Allah'ın yasaklarından vazgeçmektir. Aynı kapıya çıkıyorlar. Sabredersen müttaki olursun. Müttaki sen sabrediyorsun demektir. Kötülükten kaçınarak Allah'ın dini üzerinde sabrediyorsun. Nitekim bu ayet-i kerime anlatılan o muhteşem kıssanın hülasasını ve ondan çıkarılması icap eden, alınması gereken dersi de böylelikle ihtiva etmiş olmaktadır. Bu kıssayı Cenab-ı Allah bu şekilde neticelendirdikten sonra Nuh Aleyhisselam'dan sonra gelen ve Nebi ve Resul olarak Hud Aleyhisselam'ın duruşu Nuh Aleyhisselam'a muhatapları olan kavimleri itibariyle de kavimlerinin duruşları birbirlerine benzeyen bir kıssa olarak Yeni bir kıssa, yeni bir sayfa açılarak bize yine aralanan peygamberlerin davet tarihinden bir başka misal ve ibretlerle dolu bir başka kıssa arz edilmektedir. Daha önce defalarca ifade etmeye çalıştığımız gibi kıssalar, Yine bu ayet-i kerimenin sonunda belirtildiği gibi bizim için İslam üzerinde, Allah'ın dini üzerinde, İslam davası üzerinde sebat göstermenin en önemli azığıdır. Bunlar bizim azıklarımızdır. Hani yola koyulan özellikle eskiden şöyle günlerce, haftalarca, aylarca yolculukların sürdüğü zamanlarda ne yapardı yola çıkanlar? Mutlaka bir şekilde beraberlerinde azık alırlardı. İşte biz Müslüman olarak Allah'ın dinini yaşamak, yaşatmak ve gereklerini yerine getirmek ve bu dini diğer insanlara ulaştırmak maksadıyla Rabbimizle sözleştiğimiz zaman böyle bir azık gerektiren yola koyulmuş olduk. Bu yolun en önemli azığı bizden önceki rasullerin davetleridir. Bu rasullere iman edenlerin ve etmeyenlerin ortaya koydukları gerçeklerdir. Onları bilmek, onları yakından tanımak bizim için çok önemlidir. Dikkat ederseniz Kur'an kıssalarında Zaman ve mekan pek önemsenmiyor. Çünkü bu kıssaların verdikleri mesajlar zamanı ve mekanı aşan kıyamete kadar gelecek bütün beşeriyet için bir anlam, bir gerçek ve bir yol gösterici bahiyeti arz eden bu Zaman ve mekan bu kıssaları sınırlandırır. Bu kıssaların ibretleri, anlattıkları mesajları zaman ve mekanın sınırlarına sığmaz. Ebedi gerçeklerdir bunlar. Onun için Hud aleyhisselamın kavminin nerede yaşadığı bizim için önemli değildir. Nuh aleyhisselamın tufanının dünyanın bir bölümünde mi tamamında mı olduğunun da ehemmiyeti yoktur. Nuh aleyhisselam bizden kaç sene önce yaşamış hiç önemli değil. Çünkü bu ayrıntılarla insan kafası meşgul edilecek olursa kıssanın asıl mesajı kaybedilir. Kaybedilme ihtimali yükselir en azından. Onun için Kur'an tarih kitabı değil. Kur'an basireti açan ibret kitabıdır. İbret kitabıdır. Tarihin de kıymeti ibret alınmakla ortaya çıkar. Yoksa, efendim birileri böyle yaşamış, birileri böyle dövüşmüş, birileri böyle gitmiş, öbürleri öyle gelmiş. Çok önemli değil. Bana faydası ne? Bana faydası ne? Bunlar için çok önemli. Bizim için önemlidir. Olaya, biz ibretle baktığımız zaman olay bizim için bir değer ifade eder. Ondan kendi adımıza, hayatımız adına, geleceğimiz adına ibretli sonuçlar, Güzel sonuçlar çıkardığımız, eğer yanlışlıksa o yanlışlıklardan kaçındığımız, o yanlışlıkları tekrarlamamak için gayret gösterdiğimiz. <gülüyor> eğer yapılanlar, edilenler bir güzellikse, iyilikse, onları tekrar ettiğimiz ve onlara uymak istediğimiz zaman bizim için bir değer ifade eder. Allah rahmet eylesin, Akif'in zaman zaman hatırlattığımız bu konuda bir beyti vardır, tarihle alakalı tekrar edelim. Diyor ki, insan geçmişten hisse kaparmış. Ne masal şey. Bin yıllık kıssa yarım hisse mi verdi? Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerür mü ederdi? Tarihten asıl olan ibret almaktır. Bin yıllık kıssa dediği İslam tarihidir. Ümmet bu koca tarihten diyor yeterli ibreti almalıydı ama ala ala bu kıssadan tam bir hisse dahi alamadı. Yara mı hisse aldı diyor. Bu kadar mı verecekti diyor bu bin yıllık kıssa. Bin yıllık anlatılan bunca hadise ümmet gele gele ne hale geldi demek istiyor. İşte tarih böyledir. Tarihin kendisi bile biz kendimizi tarihin o zaman ve mekan kalıpları içerisine soktuğumuz zaman orada olanı biteni veya olan bitenden evrensel yasalar, evrensel gerçekler çıkartamayız. Mesela Roma tarihinde Pompei diye bir şehir vardır. Ve bu şehir patlayan yanardağın lavlarıyla helak olmuştur yapılan kazılarda insanlar adeta o anda ne haldeyse öylece taşlaşmışlardır. Günümüze kadar da bu şekilde gelmişlerdir. Efendim çok affedersiniz. Hamamdaki fuhuş manzaralarının bile taşlaşmış hali günümüze kadar geldiklerinden bahsediliyor. Şimdi ben bunu işte işte milattan sonra şu tarihte meydana gelen patlama neticesinde bakın neler oldu desem ve orada bıraksam o tarihten bir kıssa bir ibret almamış olurum fakat orada pompeyi ile ilgili olarak gösterilen bu eserler ve pompeyi tarihinden ben müslüman olarak insan olarak hatta gerek ahlaki gerek itikadi ...bir takım sapmaların gerektiğinde nelere mal olabileceği ne dair bir takım ibretler alırsam o zaman bunun benim için bunu bilmenin bir kıymeti olur. O zaman bunu o zaman ve mekanın sınırlarının dışına ne yapmış olurum taşımış konuyla alakalı evrensel gerçeklere ulaşma gayretini göstermiş ve böylelikle yararlanmış olur. İşte Kur'an kıssaları bilhassa zaman ve mekanı zikretmez gerek olmadıkça mekandan bahsetmez. Mekandan bahsetmez. Zamandan hele hele tahdit olarak hiç bahsetmez. Bir takım işaret ve telmihler ancak bazı zamanlara delalet ediyor Kur'an-ı Kerim'in kıssaları. Heh. O kadar niçin? Çünkü dediğim gibi zaman ve mekan devreye sokulduğu zaman zihnimiz ister istemez o çerçevenin içerisine giriyor ve oradaki gerçekleri daha ileriye, sonrasına evrensel gerçek olarak taşınma imkanını kaybediyor. Şimdi bu kıssalarla alakalı söylediğimiz bir, bir iki nottan sonra bugün göreceğimiz Hud aleyhisselam kıssasına yavaş yavaş girelim. Diyor ki ve ile adin eha hum ve biz at kavmine kardeşleri Hud'u Resul olarak peygamber olarak gönderdik. Yani müfessirlerin görüşlerine göre kimilerine göre onların kavimlerinden olduğu için ona kardeşleri denilmiş. Bazılarına göre de Ademoğlu onlar da insandı, onlar da insandı. Ademoğlu evlatları itibariyle onlara kardeş denilmiş. Ama sanki bu ibarede ufak bir nükte daha var. O da Resulün kavmine olan şefkat ve merhametine işarettir. Her bir Resul kavmine ...bir kardeş kadar şefkatlidir. Ve bu şefkati dolayısıyla... ...onların... ...kavimlerinin yani... ...kendi davasına karşı takındıkları tavır ve tutumlara... ...pek aldırmaz. Onların sıkıntılarına katlanır, tahammül eder. Olur ki bu kardeş gibi davrandığı kimselerden... ...bu şefkat ve merhametiyle birilerini... ...o bataklıktan, o helak ile neticelenmesi muhakkak olan o gidişten kurtarabilir. Ne dedi onlara? Kale Ya kavmi ubudullâhe ma lekum min ilahin gayrûh. Ebedi ve vazgeçilmez davetin ekseni, esası ve mahiyeti budur. Bütün peygamberler istisnasız kavimlerini bu gerçeğe, bu hakikate ve bunu kabul etmeye davet etmişlerdir. <gülüyor> Demişlerdir ki, Kavmimiz, Ey kavmim, Allah'a ibadet edin. Çünkü, Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Zira, Allah'a ibadet edilmeyen yerlerde insan çoğu kimsenin ve inkarcının zannettiği gibi hürriyete kavuşmuş olmaz. İlahların boyunduruğundan kendisini kurtarmış olmaz. Batı düşüncesinde ve felsefesinde ta Yunan kültüründen Grek kültüründen beri hakim olan zihniyet nedir? İlahlar bizi baskı altında tutmaktadır ve biz bu ilahların baskısından kurtulmalıyız. Bu felsefe ta Grek kültüründen tutun, 18-19. asırda ortaya çıkan Marksist düşünceye kadar, kapitalist ve liberal düşüncelere kadar, egzistansiyalizme varıncaya kadar... Ruhçu denilen düşüncelere varıncaya kadar. Entüisyonizme, sezgiciliğe, sezgiciliğe vs. varıncaya kadar. Hepsinde bu düşünce var. Ve bunu en açık ve en belirgin net şekilde son asırda ifade eden filozoflar veya edebiyatçılar varoluşçuluğun filozofları ve edebiyatçılardır. Bunlar ısrarla Tanrı'nın Tanrı inancının insanın özgürlüğünü yerle bir ettiğini vurgularlar. Ve ne zaman, ne zaman Tanrı inancı bir kenara itilirse insanın o zaman özgürleşeceğini söylerler. Fakat bunu inkar ettikleri zaman bile kendi nefis ve hevalarının esiri olduklarını, kendi nefis ve hevalarını ilahlaştırdıklarını unuturlar. İşte Kur'an-ı Kerim onun için hayret üslubuyla soruyor. Eferâeyte men itteheze ilâhehu hevâ. Efe ente tekûnû aleyhi vekîle diyor. Sen kendi nefsini, kendi hevasını, arzu ve isteklerini, kendisine ilah yapanı, Onları ilah edineni gördün mü? Böylesini sen mi koruyacaksın diyor? Sen mi kurtaracaksın? Diyor? İşte eğer Allah ilah edinilmezse Allah'ın dışında gerekirse kimi zaman nefis, kimi zaman başka varlıklar ne edinilecektir? İlah edinir ve onların onları mabut edinirler insanlar. Bu ise sefaletin en ileri sebebidir. En ileri derecesidir. İnsan Allah'ı ilah edinmezse kimi ilah edinecektir? Ya kendisi gibi bir varlığı, ya kendisinden daha aşağı bir varlığı, veya kendi kendisini ilah edinecektir. Her birisi insanın kendisine hakarettir ve ihadettir. İnsanı küçültmektir. İnsanı aşağılatmaktır. İnsanın değerini sıfırın altına indirmektir. İslam buna müsaade etmiyor. Hem Allah'ın dışında varlıkları ilah edinmenin gerekçesi yok ki. Çünkü Cenab-ı Allah söylüyor, soruyor. Gösterin bana sizin ilah edindiklerini, edindiklerinizi. Gökte ve yerde herhangi bir ortaklıkları var mıdır? Veya herhangi bir şeyi yaratabilmişler midir? Meyran okuyor Kur'an-ı İlahlık verecekseniz birilerine, evvela onların gökte ve yerde bir ortaklığının bulunduğunu ispatlamanız lazım. Veya yerden ve gökten bir şeyleri yaratmış olduklarını ispatlamanız ortaya koymanız lazım. Ondan sonra onları ilah edinmek hakkınız doğar, edinebilirsiniz. Böyle bir şey imkansız olduğuna göre, Allah'tan başka ilah edinme. Onun için rububiyet ve uluhiyet Kur'an-ı Kerim'de birbirinden ayrılmaz bir bütündür ve bunlar birlikte tevhidi gerçekleştirir. Allah'ın yaratıcılığını, rububiyetini de kabul edeceksin. Uluhiyetini yani kanun ve şeriat koyuculuğunu, yani din koyuculuğunu, yani hayatına nizam vericiliğini ve tek yetkinin bu hususlarda onda olduğunu. Nasıl ki tek yaratıcı oysa tek kanun koyucu, şeriat koyucu da odur. Hayata nizam veren tek varlık odur. Onu da kabul ettiğin zaman Allah'ı bir tek ilah olarak kabul edersin ve sadece ona ibadet etmiş olursun. İşte <gülüyor> onun için bütün risaletler ve bu arada Hud aleyhisselam da kendi kavmine bu gerçeği en açık ve alın bir şekilde haykırmıştır. Ey İslam'a davet edenler siz de ...davetinizde bunu mutlaka haykıracaksınız. Allah'a ibadet edin... ...çünkü sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Allahu Ekber. Ne kadar tatlı bir söz. Ne kadar yüce bir gerçek. Ne kadar muhteşem bir hakikat. Ve beşeriyet için ne kadar hayırlı bir dava. İnsan ancak Allah'a ibadet ettiği zaman insanlık şerefini ihraz eder, elde eder. Bunun dışında, Beşerin beşer olmak vasfıyla, Şerefini elde etmesi mümkün değildir. Dediğim gibi, insan Ya kendisi gibi bir varlığı ilah edinir, Ya kendisinden aşağı, Veya kendi kendisini. Hepsinde de insan kendi kendisini alçaltır. Değersizleşir. Fakat, Fakat, Tüm bu kainatı yaratan... ...bu kainata bu muhteşem nizamı veren... ...hücreden küreye kadar... ...galaksilere kadar, kainatın tamamına kadar... ...bu akıllara durgunluk veren... ...insanı ibretle baktığı zaman hayranlıktan hayranlığa... ...sevk bu nizamın Halık'ı... ...bu nizamı bu muhteşem şekliyle yaratan Allah... Aynı muhteşemlik ve mükemmellikte biz insanlara şeriat indirmiştir. Bu Kur'an'ı inzal buyurmuştur lütfederek. Ondan başka ilah kabul etmemek kadar, yalnız önün önünde boyun eğmek kadar büyük bir şeref olabilir mi? Bu hakikati dile getirmek kadar büyük bir hakikatin bayraktarlığı mümkün olabilir mi? İnsanlar Büyük bir sefalet içerisine düşüyorlar. La ilahe illallah davası dışında bir bayrağın taşıyıcılığını yaptıkları vakit. La ilahe illallah davası dışında başka davaların fedailiğini veya davetçiliğini yaptıkları vakit. Hepsi zavallılaşırlar. Sefilleşirler, alçalırlar. Ve alçaklığa davet etmiş olurlar. Çünkü beşeriyeti yücelten sadece İslam'dır. Beşeriyeti, beşeriyete layık üstünlüğü kazandıracak olan sadece tevhid davası. Ya Rabbi bizleri tevhid üzere yaşat, Amin. tevhidin üzere canımıza al. Bunun dışında biz davaya varın C kadar dahi bizi hizmet ettirmesin. Yani. Amin. Biz samimiyetle başka bir şeye gerçekten hizmet etmiyoruz. Etmek istemiyoruz. Rabbimiz ettirmesin inşallah. Çünkü bu dava büyük bir dava. Resullerin çağırdığı bir dava. Resullerin bunun için türlü sıkıntılara, meşakkatlere katlandıkları, her türlü teklife rağmen, zerresinden taviz vermedikleri bir davadır. O yüce ve şerefli insanların izledikleri yolu izlemekten, onların davasının peşinde gitmekten, daha büyük, daha üstün bir dava, daha ulvi, daha yüce bir yol olabilir mi? Biz buna çağırıyoruz. Kur'an buna çağırdı. Resuller buna çağırdı. Onların izinden gitmek de bizim için bulunmaz bir şereftir. Bundan dolayı Cenab-ı Allah hamdü senalar olsun. İn entum illa mufterun diyor. Siz siz Ondan başka ilahlara ibadet etmek ve buna davet etmek, buna çağırmak suretiyle ancak yalan uydurup düzüyorsunuz, iftira ediyorsunuz diyor. Bütün beşeri sistemler Allah'tan başkasına ibadete çağırdıkları için hepsi müfteri sistemlerdir. Uyduruk sistemlerdir. İftira edilmiş, Allah'a rağmen Allah'a karşı gelmek için. Allah'ın şeriatına rağmen Allah'ın dinine alternatif olmak için ortaya konulmuştur. Ve biz ayetel kürsiden hemen sonra gelen ayetin de belirttiği gibi onları inkar ederek Allah'a iman ediyoruz. Çünkü Cenab-ı Allah ne diyor orada? وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْطَاؤُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَ لَنْ فِصَابَ لَهَا Allah'u Ekber. Her kim tağutu inkar eder, ona kafir olur. Ve Allah'a iman ederse, kopması mümkün olmayan o sapasağlam kulpa yapmış olur? Yapışmış olur, sımsıkı sarılmış olur. Sapasağlam kul budur. Allah'ın dışındaki her türlü uluhiyeti ve her türlü uluhiyet çağrısını ve davasını reddetmek. Çünkü o iftiradır. Size yapılan bir iftirayı hiç kabul eder misiniz? Reddedersiniz değil mi? Bütün gücünüzle. Haklısınız. Ya Allah'a yapılan bir iftirayı biz nasıl kabul ederiz? Allah'ın diniyle alakalı bir iftirayı nasıl kabul edebiliriz? Nasıl kabul etmemiz beklenebilir? Kendimize yapılmış olan bir iftiradan daha şiddet, daha güçlü, bütün varlığımızla onu red ve inkar ederiz, kabul etmeyiz. Peygamberler ve peygamberin izinden gidenler, bunca fedakarlıklarına rağmen kavimlerinin kurtulmasını, helake gitmemesini, bütün var güçleriyle arzu etmelerine rağmen kimseden bir şey beklemezler. Bu onların samimiyetlerinin ayrı bir göstergesidir. Bir ücret istemezler. Ne diyorlar? İşte 51. ayet Ya kavmi La es'elukum aleyhi ecra Hud aleyhisselam ve bütün peygamberler bunu söylemişlerdir. Ey kavmim sizi ben bir ve tek Allah'a ibadet etmeye çağırmamın karşılığında. Sizin bana bunca eziyetlerinize rağmen, bana çektirdiğiniz bunca sıkıntılara rağmen ve en büyük sıkıntı bir Rasul için hakkı getirdiğinden risaletinin doğruluğundan son derece emin olmasına rağmen yalanlandığını görmesidir. bedenin ona eziyet edilmesi, hakaret edilmesi vesaire, bunların yanında inanın zayıf kalır. En büyük peygambere yapılacak en büyük eziyet yapılmış en büyük eziyet onun getirdiği hakkın yalanlanmasıdır. Ve peygamberler buna katlandılar. Bu yalanlamaya katlanmak diyeceğiz. Çünkü peygamber Aldığı vahiyden o kadar emin ki bundan ötesi olamaz. Ve yalanlandığını görüyor. Yalanlandığını görüyor. Bir deneyin bakalım. Bir kardeşinize doğruluğundan emin olduğunuz bir söz veya bir olay nakledin. O da size inanmıyorum desin. Ne kadar ağır gelir size. Mutlaka böyle bir olayla karşılaşırsınız her birimiz. Bir, bir veya birkaç defa. Ne kadar ağır gelmiş değil mi? Peki biz o olayın doğruluğunda hiçbir zaman bir peygamberin aldığı vahyin doğruluğu kadar emin olabilir miyiz? Buna imkan var mı? Yok. Onun için peygamberler bunca sıkıntıya rağmen bakın. Samimiyet derecelerinin yüksekliğine bakın. Ey kavmim diyor Hud aleyhisselam. Bunun karşılığında ben sizden bir ücret istemiyorum. Onun için din adına, dini tebliğ adına yapılan hizmetlerde maddi ecir istenmez ve beklenmez. Ecir Allah'tandır. İn ecriye illa alellezî fetarani. Benim mükafatımı ne siz ne de başkaları veremez diyor yani. Benim ecrimi mükafatımı ancak beni yaratan, yoktan var eden, verebilir diyor. Benim ecrimi vermek sadece onun yapacağı bir iştir. Ben ondan istiyorum. Ondan bekliyorum. Verirse ancak o verebilir. Siz bana ne yapabilirsiniz ki? Bir de bir ecir daha var. Peygamber aleyhisselamın ve başkanın söylediği iman edenler benim ecrimdir. Benim mükafatımdır. Yani Davetiniz neticesinde iman edenlerin o iman dolayısıyla kazandıkları ecir kadar size de yazılır. Ve onların ecrinden bir şey de eksilmez. Onun için bizim dünyada yaptığımız salih amellerin, İslam'a davetin mükafatlarının en güzel göstergesi bunun netice verdiğini gözlerimizle Rabbimizin görmeyi nasip etmesidir. Bunu gördüğü zaman insan bazen duyduğu zaman bazen işittiği zaman gerçekten mutlu oluyor. Mutlu oluyor. Elhamdülillah diyor. Ben zaten hiçbir şekilde boşa kürek salladığıma inanmamıştım. Boşa kürek sallamadığımı biliyordum. Bir de bunu görmek benim buna olan kanaatimi, imanımı daha da pekiştirici oluyor. Daha da pekiştirici oluyor. Daha da güzel oluyor. Efe la ta'kilun Benim sizin bu tavrınıza rağmen davet ve tebliğimi sürdürmemin ve sizden bir ecir istememenin ecrimi ancak mükafatımı ancak Allah'tan beklememin ...sizin tarafınızdan akledilerek kavranılması gereken bir hal değil midir? Niye bunu aklınızla düşünüp anlamıyorsunuz? Bunun bir anlamı var. Ben hak yolda olmasam niçin sizin için sıkıntı çekeyim diyor yani. <gülüyor> Rabbimin bana bu konuda mükafat vereceğinden emin olmasam... ...veya Rabbim beni bu iş için görevlendirmemiş olsaydı... ...ben... ...sizin kara kaşınız kara gözünüz için... ...niçin bu kadar sıkıntı çekeyim diyor yani. Neden? Benim bu sıkıntılara tahammülümün... ...bir anlamı var. Bir sebebi var. Bunu niye idrak etmiyorsunuz diyor. İfadeler... ...aynı zamanda... ...bu Resulün ve diğer Resullerin... ...hepsine salatü selam olsun kavimlerin hidayet bulmaları için ne kadar yanıp tutuştuklarını zaten izah ediyor. Yani her bir yolu deniyor hidayet bulmaları için. Akletin diyor ya. Bakın ben sizden mükafat istemeden bu işleri yapıyorum. Karşılık istemiyorum. Niçin bu size bir şey anlatmıyor? Niçin bundan bir şeyler anlamıyorsunuz? diyor. Ondan sonra İçinde bulunduğunuz bu maddi sıkıntılar var ya diyor. İman edin Allahü Teala bu sıkıntılarınızı geçirecek diyor. Şimdi ayet-i kerimeyi okumadan şunu hatırlatalım. Biliyorsunuz günümüz iktisatçıları olsun, siyasetçileri olsun ve buna benzer konuyla alakalı olanlar olsun. Şu endişeyi taşırlar. Dünya için fakirlikten korkuyorlar. Vallahi onların iman ve inkarları dünyayı fakirliğe sürüklüyor. Sefaletin sebebi onların inkarları ve onların zulümleridir. Yeryüzü nüfusu 6 milyar değil 80 milyar olsun. Eğer bu ayeti kerimenin göstereceği çizgide beşeriye durursa Allahü Teala onlara yetecek kadar rızık ihsan eder. Gör bakalım ayet-i kerimeyi. Gör ki ve ya kavmıstagfirû rabbakum. Sonra tövbeye dönün O'na. Göklere üzerinize bir bereket indirir ve gücünüzü gücünüze artırır ve suçlulara yüz Allahu ekber. Ne vereyim anlayacaksınız ne demek istediğimi zaten. Ey kavmim önce bu halinizden dolayı Rabbinizden sizi bağışlamasını dileyin. Mağfiret dileyin. İnkarınızdan vazgeçin. Fümmetü bu ileyhi. Sonra ona dönün. Tövbe edin. Tövbe ederek şimdiye kadar sırtınızı çevirip geride bıraktığınız nizamını, davetini, şeriatini dört elle kucaklamaya çalışın. Onun bir harfini dahi ihmal etmeyin. O zaman ne olacak? O zaman böyle yaparsanız ne olacak? Yursilis sema'e aleykum midrara. Semayı üzerinize bol bol salı verecektir diyor. Yani üzerinize semadan yağmur başta olmak üzere. <gülüyor> Her türlü bereket ve lütuf sağanak sağanak inecektir. Ve başka, ve kum kuvveten ila kuvveti. Ve mevcut olan bu gücünüze güç katar. Gücünüzü kat be kat artırır. Ve la tetavellev mucrimin. Artık günah işleyerek, arkanızı dönüp gitmeyin artık. Bunu bırakın artık. Ben inanıyorum ki, ferd içinde, Topluluk için de, cemiyet için de, devletler için de, beşeriyet için de. Allah'ın nizamına dönüldüğü takdirde, Allah'ın dinine bağlılık oranı yükseldiği takdirde, ileri derecelere ne kadar giderse, dünya hayatı da o kadar rahatlar, o kadar kolaylaşır. Peygamber ve sellem'in bu konuda da pek çok hadis-i şerifi vardır. Sırası gelince onları inşallah hatırlatırız bir kısmını. Diyor ki mesela bir hadis-i şerif, kimin diyor bütün çaba ve gayreti yalnız dünya olursa o kişi Allah'ın onun için takdir ettiğinden fazlasını elde edemez ve her zaman fakirlik onun aldığının ortasına yazılır. Her kimin diyor bütün çaba ve gayreti ahiret olursa o kişi yine dünyadan Allah'ın ona yazdığı nasibi mutlaka alır ve her zaman zenginlik onun önünde boy gösterir. Fakirlik ve zenginlik burada sayısal bir şey değildir. Sayısal bir miktar değildir. Bir kemiyet değildir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yine ne diyor? Buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. İnnel gine ginen nefs. Gerçek zenginlik nefsin zenginliğidir. Nefsin zenginliği. Nice ihtiyacına yedi sülalesine yetecek kadar derler ya, mal ve servet sahip fakat yiyemiyor, yiyemiyor veya aç, daha da gelsin. Bunu hamlar, hamallar boyunca dolusu yedirseniz yine doymaz. Ah zavallı. Ama yine nice insan vardır ki, Kanaat sahibidir. Rabbi belki günlük ona bir dilim ekmek, bir tane soğan nasip eder ve buna şükreder. Ya bu kadarını bulmasaydım der. Kısacası Cenab-ı Allah'a yönelmek, dünya saadetinin de ahirette saadeti elde etmenin de biricik anahtarıdır. Allah'a yönelinirse bir defa rızıkta da bereket olur. İkincisi Allahü Teala ayrıca bulluk da ihsan eder. Ben inanıyorum ki bugün dünyada görülen açlığın sebebi yeryüzü kaynaklarının veya gıda kaynaklarının azlığı değildir. Yetersizliği değildir. <gülüyor> zalimlerin zalimlikleri, gaddarların gaddarlıkları ve bunun zalimliğin ve gaddarlığın ana sebebi olan küfrün küfrün beşeriyet üzerinde son derece sistemli bir şekilde hakim kılınmasından ötürüdür. Bu Başka bir sebebi yoktur. Ama insanlar bu ayet-i kerimenin işaret ettiği gibi Cenab-ı Rabbül Alemin'den mağfiret dileseler. Yaptıklarından bu hatalarından vazgeçip tevbe etseler. Ve deseler ki ya Rabbi biz şimdiye kadar liberalizmde, demokraside, laiklikte, kapitalizmde, komünizmde şunda bunda kurtuluş aradık. Meğer bunların hepsi sefaletin ta kendisidir. Rabbim senin nizamına geldik, koşa koşa geldik. Ne olur kabul etmişleri. Diye yönelseler. Beşeriyetin hali kesinlikle değişir. Mevcut imkanlar dahi beşeriyete yeter. Ben buna inanıyorum gerçekten. Belki matematiksel, aritmetiksel olarak dahi bunu ispatlamak mümkündür. Uğraşılsa bu alan için özel olarak Yoksa dünya enerjisinin tek başına Amerika Birleşik Devletlerinin devletleri tarafından üçte üçünün üç, pardon üçte ikisinin kullanılması veya beşte üçünün kullanılması nasıl izah edilir? Ne demek ya? Amerikan nüfusunun tamamı dünya nüfusuna oranla ne kadardır ki enerjinin beşte üçünü kendisi tüketsin? Böyle şey olur mu? Amerika'da israf edilen gıdalar dün birisinden bahsettiler. Türkiye'de birilerinden ölmüş ve gitmiş. Köpeği de ölmüş. Köpeğinin bir aylık sadece yemek masrafı, kuaför masrafları, yıkama masrafları bilmem neleri değil ha. O da dahil değil. Sadece yemek masrafı 1500 lira. Vasat bir memurun maaşı. Bununla aile geçindiriyor. Hatta bunun yarısıyla aile geçindirenler var. İnsanlardan vazgeçtik. Bir köpek için yapılan bir harcama bu. O köpeğe sen o harcamayı yapmasan da o köpek yaşar. Köpeği kendi haline bırak. allah Teala onun rızkını bir şekilde gönderir senin alacağın özel bonfilelerle bilmem nelerle veya gıdalarla değil kemiklerle geçinir. Onun için de rızıktır. Ne güzel. Allahü Teala hiç onu yaratan Allahü Teala onu rızıksız bırakır mı ya? Peki bu bu bir israf değil mi? Ufak bir anekdot anlatayım. Belki daha önce de anlatmıştım zannederim. Adamın birisi zengin bir arkadaşını ziyarete gidiyor. Yolda giderken Kıvranan bir zavallı görüyor. Neyin var diyor? Vallahi açım diyor, kıvranıyorum diyor. Ne yapıyor, bir şeyler yapıyor, yardımcı oluyor vesaire. Ondan sonra arkadaşına gidiyor. Bakıyor ki arkadaşı o muhteşem avizelerin, o güzel mobilyaların, o fevkalade değerli halıların üstünde kıvranıyor. Neyin var diyor? Vallahi yemeği usulsüz yedim, kıvranıyorum yemekten diyor. Adamın söylediği söz şu oluyor. Bu Arap edebiyatında bir darbı meseldir. Bitnatul ganiy intikamun licu'il fakir diyor. Yani zenginin karın ağrısı fakirin açlığının intikamıdır. İmam Ali radıyallahu anh'ın de harika bir sözü var. Fakirin ihtiyacı diyor ancak zenginin israfı kadardır. Bunun kadar muhteşem bir iktisat teorisi bulamazsınız hiçbir yerde. Aman ya Rabbi ne kadar özlü, ne kadar fevkalade bir ifade. <gülüyor> Fakirin ihtiyacı zenginin israfı kadardır. Dünya iktisat tarihine sadece bunu yazın yeter. İktisat teorilerinin yerine hepsini iptal edin ...sadece bu cümleyi yazın... ...vallahi yeter. Ne kadar muhteşem. Bunun ötesi olmaz ki. İşte bu din... ...böyle bir dindir. İşte tevhidin hakikati... ...böyle eşsiz insanlar yetiştirir. 14 asıl önce bu söz... ...hala yepyeni... ...hala bir anayasa maddesi kadar... Hatta bütün anayasalardan daha değerli bir söz. Ne yazacaksınız daha? Hangi anayasaya ekonomik politika ile alakalı olarak devletin bundan daha güçlü, bundan daha muhteşem bir madde yazılabilir? Yemin ederim yazılamaz. Çünkü bunlar beşer olarak tecrübelerinden istifade ederek yazacaklar. Ama Ali radıyallahu anh Vahiden aldığı ilhamla bu sözü söylemiştir. Velhasıl, Beşeriyetin İslam'a ihtiyacı çok büyük. Ve, Beşeriyete İslam'ı taşımak emaneti, Bizim gibi zayıf omuzların üzerinde. Ama Allah'ın yardımıyla bunu taşımak zorundayız. Bunu taşımak için elimizden geleni de yapmakla mükellefiz. Rabbim yardımını ihsan edecek. Amin. Muhakkak şey edeceğiz. Kalu, Yahudu, mâ bi bibeyyînetin ve mâ nahnu bitâriki âlihatina an kavlik ve mâ nahnu leke bimu'minîn. Evet. Buradan itibaren de inşallah... Sabit faslada sonra devam edelim. <Gülüyor>